Size Berlin'den merhaba, Gözde ben. Ee, birkaç haftadır buradayım ve aslında size e, bu önümüzdeki haftalarda gözlemlediklerim, duyduklarım, öğrendiklerim üzerinden bazı haberler, hikayeler aktarmaya çalışacağım. Buradan hikayeler aktarmaya çalışacağım. Şimdi Berlin'e şöyle bir ilk bakışta eğer sınırlarla devletlerle ilgili benzetmelerden hoşlanıyorsanız, yeni yüzyılın başkenti gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Almanya'nın o kültürel dokusun ortasında tamamen farklı bir özelliğe sahip bir adı. ...diyebileceğimiz bu şehir 90'lardan yani duvarın yıkılmasından itibaren... ...89'dan itibaren farklı kimliklerin, kültürlerin akın ettiği bir mıknatıs haline gelmiş. Özellikle son yıllarda bu açıdan bir popülerlik patlaması yaşadığını söyleyebiliriz aslında. Hem kültürel açıdan, sanatsal açıdan da yeni açılan galeriler... ...her adım başı rastlayabileceğiniz kafeler, sokakta kulağınıza gelecek pek çok farklı dil bunu gösteriyor. Berlin'in ziyaretçisi epey bol... Bir kısmı kalmaya çoktan karar vermiş zaten. Bir kısmı da gelip geçici ama herkes bir şekilde bu şehirde bulduklarından hoşnut gibi. Şimdi gibi dedik, oradan devam edelim. E, sabit nüfusu yaklaşık 4 milyon Berlin'in. Fakat ikamet etmeyenlerle, turistik olarak gelenlerle bu sayının arttığını söyleyebiliriz. Dünyanın çoğu şehrinde yaşanan bir dönüşümden muzdarip. Kentsel dönüşüm ve muhtenalaştırmadan muzdarip yani. Kentte son 10 küsur yılda akmaya başlayan nüfus bir yandan devletle anlaşmaya varan büyük şirketlerin e, emlak meselesine hakim olup arz yaratma arzusuna bir yandan da bir kültürel dinamin getirisi olan bir muhtenalaştırma sürecine tanık oluyor. Avrupa'nın diğer metropollerine kıyasla görece düşük ev kiralarına sahip aslında Berlin. Ama dediğim gibi bu son dönemlerde özellikle 2000'lerden sonra kiralar özellikle de dönüşen bölgelerde her geçen gün artmış. Bu bölgelerde yaşayanların bir kısmı kentin başka kesimlerine taşınmak zorunda kalmış. Dönüşümü kabul etmeyenler de barınma hakkı mücadelesinde. Dünyanın pek çok kentinde görebileceğimiz bu mücadelede yer almaya başlamış. Ee, yani farklı koşullarda gerçekleşse de burada duy, duy, duy, duyacağımız, birazdan sizin duyacağınız ya da benim söyleşi yaparken duyduğum hikayeler aslında Türkiye'den çok farklı değil. Ee, evet yani bu girişten de anlaşılacağı gibi burada kent hakkı mücadelesinin ne durumda olduğuna biraz kıyısından köşesinden bakmaya çalışacağım. İki bölümlük bir program olacak. Şimdi ilk bölümde e, Berlin'deki kent hakkı mücadelesini e, küçücük bir girizgah yapıyoruz. İki tane söyleşi gerçekleştirdim onları aktaracağım size. E, şehirde yaşanan sorunlar nelerdir sorusunun ilk muhatabı avant isimli bir sol kolektiften Matyas. E, Söyleşe geçmeden önce Avanti'den çok kısaca bahsedeyim nasıl bir gruptur ne yapar diye. 25 sene önce kurulmuş Kuzey Almanya'da. 70'lerde radikal politikayla uğraşmış kişiler tarafından kurulmuş bir grup bu. Ee, solun gittikçe kendine, kendi içine düşen, sadece kendisiyle ilgili e, teorik e, tartışmaya giren yapısını bir eleştiri olarak ortaya çıkan Avanti. Yaklaşık 10 senedir müdahaleci, intervansiyonelist sol denen hareketin bir parçası. Sokakta yer almakla e, ilgili bir yaklaşım bu. Konvansiyonel eylem şekillerinden ziyade etki oluşturmaya yönelik bir yaklaşım da diyebiliriz. 2007'de e, Helingen Dam'da gerçekleşen e, G8 zirvesinde bir eylem yapmışlar. İnsan bloklarından oluşan bir eylem. Bunun ilk örneği aslında Avanti'nin bu e, müdahaleci soldanen eylem şekilleriyle ilgili yaptığı ilk eylem. Bu bir sivil itaatsizlik şekli olarak insanlardan oluşan bir blok oluşturmuşlar. Dresden'de de her sene yapılan Avrupa'nın en büyük nazi gösterisine karşı protesto. Olarak yine bu insan blokları kurulmuş ve neticede 3-4 sene sonra bu gösterinin etkisini gerçekten de azaltmayı başardıklarını söyledi Matyaz. Aynı şekilde e, kriz zamanlarında Avrupa Birliği'nin güçlü ülkelerinden biri olan Almanya'nın işte Yunanistan ve İspanya gibi ülkelere uyguladığı ekonomik şok terapilerine karşı çıkmak için de eylemler gerçekleştiriyorlar. İsmini de blok pay koymuşlar bu eylemlerin yani çok kabaca antikapitalist ve antifaşist bir hareket olduğunu söyleyebiliriz Avanti isimli grubun. E, Enki sorumu sordum Matias'a. Kentsel dönüşüm ve hareket arasında nasıl bir bağ kuruyorsun sorusunu sordum. Bu sorudan sonra sözü Matias'a bırakıyorum. Well, an Antikapitalist anti bir grubuz. Ve şehir yani ben bir kent hakkı aktivisti is, olarak bunu söyleyeceğim. Is this, is Eğer bir faşist aktiviste sorsam farklı bir şey söyler. Ama bence şehir çağdaş kapitalizmin en önemli alanı. Çünkü şehirde kapitalizmin ürettiği bütün çelişkileri görebiliyoruz. Evin için, özel yaşam alanının için mücadele ederken, Kamusal alanın ve kamusal altyapının özelleştirilmesi, sınıf ve cinsiyet çelişkileri ve pek çok başka şey, şehir dediğimiz bu sıkıştırılmış alanda ortaya çıkıyor. And, um, and I ve bence think this, uh, bu yüzden kent hakkı why, uh, çağdaş kapitalizmi e, işaret uh, etmesi açısından uh, önemli. Özellikle uh, uh, uh, şimdiki crisis, gibi kriz zamanlarında uh, uluslararası sermaye uh, güvenli bir bölge uh, olarak uh, görülen Almanya'ya uh, ve Almanya eminat sektörüne akıyor. Eğer şimdi bir Almanya'da bir ev alırsan Berlin'de, 20, years, 20 uh, sene içinde years, kesinlikle güvenli safe, bir kazancın olur. Çok daha pahalıya satarsın. Uh, uh, Hatta 2 sene years, içinde bile yaparsın bunu. Her sene kiralar ve bina fiyatları artıyor. Bu durumla insanlar gündelik hayatlarında yüz yüze geliyor. Biz sosyal konutlarda yaşayanlar olarak devlet tarafından korunacağımızı düşünmüştük. Yani bir açıdan kapitalist müzakereden, spekülasyondan bağımsız olduğumuzu düşünmüştük. Ama şimdi bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yine de şu an en çok sorun yaşayanlar serbest pazara ait konutlarda yaşayanlar. Hmm. Ev sahibi kişi ise çocuklarına ev bırakma derdinde, kirasını alıyor, belki birkaç evi daha var vesaire. Yani başka bir yatırım stratejisi var. İlk günden kar peşinde değil. Ama büyük şirket geliyor ve onlara reddedemeyecekleri bir teklif yapıyor. Evi yeniliyor. Bu da onlara çılgın bir kirayı yükseltme yükseltme imkanı veriyor. They raise the rent. They modernized the, the house uh, because 20 years ago a lot of houses in Berlin still had an oven with fire to for heating. And right now it's, everything is uh, nice and clean. Yes. And uh, and this allows them to raise the rent like crazy. And uh, well, in yani birleşme öncesi Berlin, Doğu Berlin'de yer alan Frederickshain'da Friedrichshain, uh, yaşayanların district, hepsi uh, neredeyse hepsi gitti. Got, Yenileri geldi yerine. Uh, Peki nereye people gittiler? Go, yani kent çeperine go, mi gittiler? Güzel uh, soru. Açıkçası bilmiyorum. Kayboldular sanki. Çünkü yavaş yavaş gittiler. Sınıra yerleştiler. Uh, like by little by little, yes. And, uh, Şehrin a, yakınındaki a, büyük bloklara yerleştiler. Industry, uh, into the big blocks uh, in front of the city to Spandau to Marzahn and uh, right now there are also the the, uh, the rents rising and this this bu büyük dalganın ardından, şimdi yaşanan ikinci dalgada insanlar Berlin sınırının dışına taşındı. Brandenburg'a mesela. En çok etkilenenler tabii fakirler ve Alman kökenli olmayanlar. Ve mesela Brandenburg. Eğer Alman kökenli değilsen yaşamak için tehlikeli bir yer. 80'lerde burada Kreuzberg'de yaşayan insanlar entegrasyon denilen şey konusunda olumlu düşünüyordu. Çoğunun Türkiye'ye vesaire geri dönme planı vardı önceleri ama bir süre sonra belki de burası benim yeni uvam diye düşündüler. Ve bugüne baktığımızda Alman toplumuna ve devlet politikalarına karşı duyulan hayal kırıklığı çok büyük. Onlarca yıldır burada yaşamaya rağmen reddedilmek. Ve özellikle gençler yani 25 yaşında ve Türkiye kökenliysen muhtemelen Almanya'da doğmuşsundur. Ve onlar bile sokakta geldiğin yere geri dön. ...diye um, hakarete maruz kalıyor. Makes... Ve ben zaten geldiğim yerdeyim... ...anlamıyorum diyorlar. Mahallede Kreutberg'le bu duruma karşı... ...gözlemlediğim bir şey, insanların... ...daha konservatif old. olmaya Because başlaması. Have have a, Çünkü a, bir kimlik a, bulman a, lazım. Eğer senin a, ana vatanın a, Almanya... ...reddederse a, bu a, kimliğe a, tutunmanı... ...sen de başka a, bir tane bulursun. 80'lerde mesela... ...Süküvet Hareketi sırasında... ...Kürt ve Türk Sol Gruplar hareketin... ...önemli bir parçasıydı. Uh, şu anda kent halkı mücadelesinde bir rol oynamıyorlar ya da çok az diyelim. Very small role, I would say. So uh, it was a good point that you mentioned hmm. the. Aslında, squat yani ev hmm. hareketinden bahsetmen yes. iyi majority, oldu. Uh, Bu yani çözüm yes, olan bir yöntem movement, değil belki ama Almanya'da uzun zamandır bir Biraz nasıl anlatır mısın ve kıyasla nasıl değişti? In the beginning of the 80s. 80'lerin başında genç ve radikal insanlar, radikal politikaların gidişatından and sıkıldı and ve umudu kesti. And, and hand, you had, you had yani bir yandan da kentte emlak spekülasyonu uh, nedeniyle çok boş ev vardı. Empty, uh, Sonrasında satmak için boş bırakılıyordu bu evler. Böylece sukuat hareketi başladı. Ve çok hızlı gelişti. And very, it fa, uh, Kreuzberg, Burada Kreuzberg'de 100, 100 hos, uh, evden fazlası started. işgal edilmişti mesela. Sudden, ...politik bir faktör a, olmaya it, it başladı ve hükümetin bununla baş etmesi gerekti. And, and Büyük bir mücadele problem. oldu. Were, Günler süren uh, isyanlar falan. Ama only, sadece baskı uh, değil, müzakere de them, vardı. Bu da hareketi böldü tabi, right evler hala var ama hepsi müzakere Bushi edenlerin evi because they, çünkü uh, devlet anlaşma yapıp evi satı, satı alabileceklerini söyledi. Kind of yeah, yeah, yeah. Something like that, yani maybe. bir tür kooperatif like, uh, kurdular. They, they a, Düşük kiralar veriyorlar. Yani çoğu uh, legal oldu. Politik bir bağlamda değil. Diğer insanların bağlanabileceği bir konumu yok şu anda işgal hareketi. Çünkü tabii hareket nasıl yaşamak istediğinle ve hayatını nasıl organize etmek istediğinle ilgiliydi. And, um, yeah, özel hayatın ve politik görüşünü bir araya getirmekle ilgiliydi. Otonom uh, uh, politikanın çekirdek noktasıydı. This is, this is this, this Birinci şahsın politikası deniyordu buna. We make something that we call politics of the first person. So, Matthias, I think that will make my questions. But if you want to add anything about, I think I think one thing that I want to add is um, uh, you mentioned. Biraz önce konuşurken say, yeni eylem new, biçimlerinden bahsettin. Amerika'da, Güney Amerika'da, in, uh, in, in, in, in, in, Arap in, Baharı in denen şey, in, ve in Türkiye'de Gezi Hareketi and and sonrası. Uh, um, uh, Arap Spring, Gezi bunun küçük bir parçası da bizim buradaki protestomuz. Katılanların hepsi farklı, bir çatı altında toplamamız imkansız. Ama burada karşılaşma ve tanışma şekilleri, fikirlerin, deneyimlerin çoğunluğu var. Ve bence bu şu anda tüm dünyadaki sosyal hareketlerin ortak noktası. Of ...biyografi, of experience... ...ideolojik... And, uh, and, ...and of respect for this. And I think this is... Characteristic for... ...for what is going on... ...right now on a social movement level... In, ...in the whole world. And this is... ...and if... Eğer ...toplumu değiştirmek to istiyorsak... Society, ...en iyisi olguları nasıl değiştirmesi gerektiğine dair ünaççı bir şekilde bir dogmatik fikrin peşinde koşmaktansa olguların gerçekten nasıl değiştiğini görmek bence. Kiralar çok pahalı. Mesela iki oda bir kira 650 700 lira para ödüyorlar. Üç odalı bin lira. Hı. Kiralar çok pahalı. E, al herkes zaten sosyal amitaya bir emekli alıyor. O da buraya e, kiralara yetmiyor. Işte biz burayı yaptık. Devlete hükümete sesimizi duyurmak için hı hı. biraz kiraları önlemek için milletin biraz iyi yaşaması için Hı -hı. demokrasi diyorlar. Demokrasi hiçbir yerde yok. Türkiye'de olmadığı gibi burada da yok. Hı -hı. Hiçbir yerde demokrasi yok. Zengin zengin fakir de zaten git boş. Evet Avanti grubundan Matias'ı dinlediniz. E, aslında Matias'ın bıraktığı e, bölüm yani yeni mücadele hatlarından bahsetti. Ve bizim de burada yaptığımız şey e, de bu mücadele hatlarına bir katkıda bulunmak, bir etkileşim sağlayabilmek dedi. E, bahsettiği şey aslında Gecekondu. E, Gecekondu'daki e, Gecekondu protesto alanından e, Fatma Hanım'ın da sesini duyduğunuz bu söyleşten hemen sonra. E, Gecekondu aslında belki de bir ihtimal... Bir kısmınız hatırlayacaksınız geçen sene burası Tophane ekibinin Berlin'de yaptığı özel bir program vardı orada da sözü edilmiş bir alandı Berlin'deki Kroçberg'de bulunan Kodbüser Tor bölgesindeki kiracıların... Ortaya çıkardı bir, e, bir protesto merkezi Mayıs 2012'nin sonunda e, kurulmuş yani neredeyse bir buçuk senedir e, Koti kısaca Koti denilen bölgede e, gece konuda adında bir protesto merkezi mevcut. ...kiracıların e, özel mülk sahipleri karşısındaki e, hak mağduriyetlerini e, engellemek için çeşitli protesto e, gösterileri yaparken... ...bir yandan da işte politikacılarla, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleriyle bazı toplantılar yapıyorlar. Geçtiğimiz sene e, Berlin Sosyal Konut Yapılanması isimli bir konferans gerçekleştirmişler. E, Berlin'de ödenilebilir kiralara getirecek çözümleri ve yolu belirlemek için gerçekleşmiş bir şey. Ve sonunda gerçekten de e, en azından bir süreliğine... E, bu kira e, limitinin sınırlanmasını sağlamış gece kondu eylem alanı. E, evet oradan Fatma Hanım'ı dinlemiş olduk. Şimdi bu alanda çalışma yapan başka bir e, kişiyle yaptım söyleşi dinleyeceksiniz. Deniz Kufer'den bahsediyorum. E, Türkiye ile bir gazeteci kendisi bir süredir e, Berlin'de yaşıyor ve Berlin Taksim İnisiyatifi'nin kurucularından aynı zamanda e, gezi e, direnişi sonrasında Berlin'de Avrupa'nın çeşitli yerlerinde olduğu gibi Berlin'de önemli bir dayanışma grubu oluşturulmuştu. Bu grup aslında bir süredir siyasi yapılanmaların farklı siyasi yapılanmaların içindeki insanlar ya da bireyler tarafından kurulmuş olan daha önceki demokratik emek Berlin demokratik emek platformu denen platformun. Dan'da gelen insanlardan oluşuyor. Türkiye'deki baskıları ve insan hakları ihlalleri konusunda aktif bir grupmuş zaten bu. Gezi Parkı sonrası da 80 kişilik bu inisiyatif Kod boş bir alanda izinsiz bir çadır kurmak kararı almış. Bir sürede orada işgal etmişler o alanı. Şimdi Berlin Taksim inisiyatifinden Deniz Kufer'le biraz başlayacağız. Kayıt biraz kötü bunun için şimdiden özür dilerim. Kayıt cihazının... Küçük bir oyunu diyelim. Ee, umarım bir sorun yaşamazsınız dinlerken. Evet, şimdi Deniz Kufer'e kulak veriyoruz. Kreuzberg'teki kiracı profilinden birazcık bahsedecek. Kreuzberg, Türkiye'nin, Araklı'nın ve işte Almanlı'nın doğum olarak bu yerler. Noyke'nin doğruluğu. Buraları da gerek Bu ev boşaltmaları. Yabancılar, yani göçmen kökenli olduğunu söyleyelim. Neden? Bunlar çok uzun süre ...ve kira artışına çok uzun süre oturduğumuz... ...bizurmadan ev borçası... ...bunu kireye gelmediğinde kira artışları daha az... Bir. Ve ...bunlar uzun süre... Bir süre ...yeni ev sahipleriyle karşılaştıklar ve saygı dediğimde, ben diye ondan sonra kilolara artırıyım yani 5 kılayım, 10 alayım sadını zaman mazur en çok o gün arasında göçmeniz etendiği oluyor. kesinlikle çünkü oralarda yoğun oluşuyor en altta kanalın canı çıkıyor aynı şekilde A107 otoban geçiyor A7 geçiyor, yeşil geçiyor temblok diğerleri çok anlaşıyor Havaalanı yani, işte. yani. var, oranın sosyal alanı da İzlediğiniz için teşekkürler Şu anda ocağımın değil mi fark atıyor? İşte, işte e, Sokakları boşaltıyorlar Ev e, e, kiralarını falan. Evet. Buna karşı e, Veya kamusal alanlar Gerek darabiliyor Senin bildiğin e, kanalı kenarında bir Büyük okey yapışıklığı orada Büyük bir otur var ve şirketler oraya yani şimdi, evet. şimdi, Yer olma olunca Yer olması demek Emlak değerlerinin artması, evet. evet. kiraların artması. Bunu ödeyemeyen, e, işsiz, dar gelirdiği öğrenci insanlara giderek kent merkezlerinden uzaklaştığımız burada bir alanı, zermeye, zenginlere, tek özelere açılmasın. Buna karşı bir mücadele yürütüyor. Bu mücevheri aynen Türkiye'deki hücadır. Sadece bir çimri için. Buna karşı hukuksal alanında çok fazla bir şey yapılmasa bile direniş bakımından çok fazla şey yapabiliyor bu ilk başlar birçok e, başarıyı beraberinde getirmiyor ama kiret içerisinde birbiri getirmeye de başladı e, Ev sahipleri bir defa eski keyiflilikle üzerine gidelim. E, kiracılar eski, dağınlıkta değil, şimdiden hemen antenlere açıldı. En ufak bir programına karşı kiracılar yan yana gelip onu engellemeye çalışıyor. Bunlar yapabiliyor. Bunlar tabii ki şu anda bir başarı ve yeni yerler değiştirmek için düşüncesi. Nasıl Kamusal alanlar bize Örneğin Örneğin mütecikantı var. İnsanlar onları destekliyor. Kamusal alan diyor. Polisi oradan sökmek istiyor. Eyalet, hükümeti oradan onları atmak istiyor. Aynı çok işte, gerekir. Veya şöprensi gerekir. Aspanyoluz diyor. Burası mısın? Burası kamusal alan. Şehir zahir falan diye. Yaşam alanları, koruyacağız. Deniz Kuferi dinlediniz. Ses kalitesi için bir kere daha hem dinleyicilerden yani sizden hem de Deniz Kufer'dan tabii özür dilerim bu teknik aksaktan dolayı. Berlin'deki kira mağduriyetlerinin, kira mağdurlarının genel bir portresini çizdi kendisi ve artık insanların daha da fazla sokağa çıkmaya başladığından bahsettim. Hep bu kiracı problemleri ve aslında bir önceki süreçte Matias'ın da biraz bahsettiği squat hareketi biraz sönümlenmiş de olsa squat hareketinden e, de bahsetmişken bugün de aslında ben bu haberleri bu süreçte hazırlarken e, yakın bir zaman önce yani e, Berlin'in Lichtenberg bölümünde şehri bölümünde, mahallesinde biraz sınırın e, yani sınırı yakın bir mahalle diyebiliriz aslında e, bir e, işgal edilmiş bir ev e, polis soruyla boşaltıldı. Onu da belki bir haber olarak e, burada yanına düşmek önemli olabilir. 2012'den beri, Şubat'ın 2012'sinden beri boş olan bir e, alanmış burası ve e, İşgal edenler aslında e, aynı zamanda Berlin'deki evsizlik sorununa gittikçe artan evsizlik sorununa dikkat çekmek için böyle bir eylem de yaptıklarını söylemişler. Fakat sadece de, sadece 4 saat sonra e, polis barışçıl bir şekilde e, olduğunu iddia ettikleri bir e, şekilde evleri, e, squatları, e, bu squatı daha doğrusu e, Lichtenberg'teki evi boşalttılar. Evet Berlin'deki kent hakkı. Mevzuna genel bir giriş yaptığımız ilk bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programı Critical Mass ile kapatıyoruz. Ee, sokağa çıkma ve kamusal alanı kullanmanın belki de en yaratıcı yöntemlerinden biri. San Francisco'da çıkmıştı 90'lı yıllarda Critical Mass e, olayı, eylemi. Aslında yabancı değiliz mevzuya İstanbul'da da yapılıyor İstanbul'da da e, bisikletliler genel olarak motorlu olmayan taşıtlar diyelim bir araya gelip kritik bir çoğunluk oluşturuyorlar bir süredir bir eylem şekli olarak. Ben tesadüfen e, Berlin'de gerçekleşen etkinliğe denk geldim. Yüzlerce bisikletin katıldığı yaklaşık 8 kilometrelik bir eylem oldu. Epey etkileyici görüntüler vardı. İnternette videolarını da bulmak mümkün zaten. Her ayın sonucu muhasına toplanıyormuş bu arada Berlin'in bisikletliler. E, amaç diğerlerinin trafik akışını engellemek değil, tam tersine ortak yaşam alanı olan trafiğin motorlu olmayan taşıtlar tarafından yeniden kazanılması. Hatta bunun içinde epey etkileyici bir sloganları var. Trafiği engellemiyoruz, trafik zaten biziz diye açıklıyorlar bu durumu. Aslında Berlin gibi hem coğrafi açıdan hem de altyapı ve trafik kültürü açısından bisikletin e, trafiğin temel aktörlerinden biri olduğu bir şehirde bu bahsettiğimiz ortak alanı kazanmak e, biraz ilk bakışta Hafı havada kalıyor gibi gözükebilir ama birlikte bisiklet sürdüğünüzde elemin içinde yani motorlu taşıtların nasıl sabırsızlandığını görmek, siz geçerken artan kornaları duymak aslında yine de trafiğin motorlu taşıtların tahammülünün yettiği ölçüde olduğunu gösteriyor bize. Ee, en azından ben öyle e, bir yorum yapabilirim. Evet artık lafı kesiyorum şimdi biraz bisiklet zili ve sokak sesi duyacağız. Hafta ikinci bölümde yine buradayım. E, kent hakkı mücadelesinin somut kazanımlarından bahsedeceğiz. ikinci bölümde iki örnek üzerinden. Bir tanesi üzerine bina dikilmeye çalışılan bir alandan, Temple of alanından ve oradaki mücadeleden bahsedeceğiz. Ve Deberin'deki bir kent bahçesine konuk olacağız. Benim dergideki sürem son ermeden önce e, Matyas'ın sesini e, bana kazandıran Türkçe dublajı yapan Gülcün Hacı'ya da Deniz Kufel ve Matyas'ın yanı sıra teşekkür etmek isterim. Haftaya görüşmek üzere. I don't worry